Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymer Tuncel. 95.0 Açık Radyoda Hukuk Güvenliği programındayız. 30 Kasım 2023. İki konumuz var. İkisi de sayın sevgili meslektaşlarım. Ha bu arada Bahri Belen de geldi. Baylar, hoş geldiniz. Evet, e, iki konuğumuzu e, e, tanıtıyordum. E, Orhan Kemal Cengiz ve Zahide Beyda Tıraş Öneri. Her iki meslektaşımız da e, hak savunucusu, insan hakları alanında çalışan hukukçular. Ben kendilerini e, Noyan Özkan Rahmetli Baro Başkanı iken 2000 yılında İzmir'de tanımıştım. E, Orhan Kemal Cengiz e, şu an Tahir Etçi Vakfı'nın e, kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi. Ee, yine her iki konumuzda insan hakları gündemin ee, kurucuları. Hoş geldiniz Bahri Bey. Ses yeni geldi herhalde. Buyurun. Yeni gel ses. Evet Bahri Abinin sesi e, geliyor gidiyor. Ba tam bağlantı kurulduğunda Bahri Abi aramızda olacak. E, bizler programı açtık. Ee, sevgili Orhan Kemal Cengiz ve sevgili Zahide Beyda Tıraş Öneri katıldılar. Ee, şimdi sözü onlara vereceğim. Her ikisine hoş geldin diyorum. Niye her ikisini aynı anda bugün konuk ediyoruz ee, onu söyleyelim. Ee, dün Diyarbakır'da e, Ağır Ceza Mahkemesi'nde Tahir Elçinin katledilişiyle ilgili davanın e, önemli bir duruşması vardı. Barolar Birliği e, Başkanı ve çok sayıdaki baro başkanı toplantıya katıldılar e, ve e, önemli gelişmeler oldu bu davada. Her iki e, meslektaşımız da o davada e, görev icra ediyorlardı. Bizler hava muhalefeti ve kişiden nedenlerle katılamadık dünkü duruşmaya. O yüzden e, ben hem zamanı iyi değerlendirmek için önce sözü Orhan Kemal Bey'e vereceğim ondan sonra da Beyda Hanım sözü alacak. Dün duruşmada neler oldu? İsterseniz söz sizin olsun. Ee, buyurun efendim. Evet, Aydan Hanım ben mi başlayayım ilk olarak? Evet buyurun abi, evet. Tamam. Yani şöyle e, yani dünkü olanı ben şöyle özetleyebilirim. Mahkeme düne kadar, dünkü 9. duruşmaydı. 9. duruşmaya kadar mış gibi idi. Yani yargılama yapıyormuş gibi yapıyordu. En azından buna ihtiyaç duyduğunu anlıyor idik fakat dokuzuncu duruşmada inanılmaz bir şekilde bu tutumundan da vazgeçti artık yani yargılamayı yapmama bu davayı görmeme yönündeki iradesi fevkalade yani böyle ıskalanması mümkün olmayan bir şekilde açığa çıktı yani şöyle de enteresan bir şey var tabi giderek aslında davaya olan ilgi artıyor arttı Son duruşma mesela bu tür toplumsal davalarda hepimizin bildiği gibi giderek yavaş yavaş ilgi sönümlenir. Ondan sonra bir çekirdek avukat grubuna kalır. Bizde hiç öyle olmadı. Tam tersine giderek büyüdü. Mesela dünkü duruşmada neredeyse Türkiye'nin bütün baroları başkanları hazırlardı. Hepsi de söz aldılar bizleri yani müdahil vekillerini destekleyici ve davayı destekleyici mahiyette davanın ne kadar önemli, ne kadar kritik olduğunu, Türkiye'de demokrasi insan hakları ve hukuk devleti bakımından arz ettiği önemi açıklayan konuşmalar yaptılar ve mahkemeyi bu, bu davayı bu meseleyi ciddiyetle ele almaya davet ettiler. Nacizane ben de bir e, konuşma yaptım. Ben hani moderatörlük yaptığım için çok fazla e, sizin de bildiğiniz gibi aynı duruşmalarda Rol özen gösteriyorum ama artık dün e, biraz o şeyden de sıyrılarak ben de konuşmak zorunda hissettim kendimi. Şu nedenle biz duruşmadan önce mahkemenin artık tavrının kemikleştiğini gözlemlediğimiz için e, taleplerimizi askeri düzeyde tutmaya karar verdik. Yani işte keşif ve belirli tanıkların dinlenmesiyle sınırlandırdık. Ama halbuki daha öncesinde... Çok sayıda e, talebimiz vardı. Arkadaşlarımız da işte Beyda Hanım başta olmak üzere, ki biraz sonra benden sonra o, o da söz alacak, fevkalade e, altını doldurarak taleplerimizi e, e, yenilediler. Keşif talebi ve çünkü bugüne kadar hiçbir şekilde, davanın hiçbir aşamasında keşif yapılmadı. Ne soruşturma aşamasında ne konuşturma aşamasında. Fakat daha sonra yani ben şunu söyleme gereği duydum. Dedim ki bakın tam da bunu söyledim. Açıklıkla biz avukatlar olarak bugün sizin karşınıza asgari taleplerle çıktık. Çünkü çok net bir şekilde tavrınızı görmekteyiz. Yani siz bu davayı dört ayaklı minarenin önünde toplanmayan delillere hasrettiniz ve hapsettiniz. Biz buradan çıkacağına dair artık umudumuzu yitirdik çünkü kemikleşmiş bir tutumunuz bir tavrınız var bu dava karşısında ve ben şunu söyleyeyim dedim ki yani bu önceki taleplerimizin daha az ciddi olmasından kaynaklı değil bugünkü bu minimalist tavrımız. Aksine onlar da çok çok önemliler ve hani bu anlamda çelişkilerine dikkat çektim. Mesela bir ihbar ııı e, bulunan bir polis memurunun gönderdiği bir me mektup var ki biz katılan vekilileri olarak fevkalade ciddiye aldık. O mektupta Tahir Elçi e, cinayetine giden yolda işte o iki militanın sokağa girmesiyle başlayan bir süreç var. Ondan önce iki polis memurunu öldürüyorlar. O Polis memuru, ihbarcı polis memuru bu iki militanın nasıl adım adım takip edildiğini, telefonlarının dinlendiğini, 13 kilometre boyunca yolda takip edildiklerini ama bütün bunlar onların bir gün önce e, kadın doğum hastanesi önünde polislere saldırdığını, bir polisin yaralandığını yani bu militanların kim olduklarını fevkalade net bir şekilde bilmelerine rağmen anonsların çok ciddiyetsiz bir şekilde yapıldığını, bu bu ciddiyesiz anons sonucunda terörle mücadele polislerinin bir hiçbir önlem almadan e, taksi kontrole gittiğini ve devamı e, söylüyorlar e, söylüyor. Şimdi bunu mahkeme şöyle reddetti bu polisin dinlenmesini dedi ki e, bu polis dinlenirse can güvenliği tehlikeye girebilir. Fakat bir başka şeyde başka duruşmalarda İstihbaratçı polislerin dinlenmesini gerekçeleriyle sıralayarak istediğimizde, efendim bakın bunlar bu militanların kim olduğunu biliyorlardı, engellemediler, durdurmadılar. Aynı, ve aynı şekilde de o kadar ciddiyetsiz bir şekilde anonslarda bulundular ki terörle mücadele polisleri hiçbir önlem almadan gidip e, burada bu militanları taşıyan aracı kontrol etmeye kalktı ve bunun sonucunda hayatlarını kaybettiler. Dolayısıyla bu istihbarat polislerin dinlenmesi gerekiyor dediğimizde de efendim bu bunlar alakasız dediler. Ben dün naçizane, hani duruşmada zaten davada yüzlerce çelişki var buna da dikkat çektim. Dedim ki bakın siz bu tanığı ki bu tanık kime karşı tanık? Kimi suçluyor? istihbarat polislerini suçluyor. Siz de diyorsunuz ki can güvenliği tehlikede. Eğer can güvenliği tehlikedeyse bu tehdit nereden geliyor? Bu istihbaratçı polislerden geliyor demektir. Çünkü suçladığı kişilerden gelebilir ancak bir insanın kişine canına karşı bir tehdit söz konusu ise bir taraftan bunu böyle reddettiniz ama öbür taraftan yani istihbaratçılar ona karşı tehdit oluşuyor. İstihbaratçıları dinlediğimizde de onların olayla ilgisi yok dediniz. Yani inanılmaz çelişkilerle ilerleyen bir dava söz konusu ve ben şunu söyledim dedim ki bu... Bugün geldiğimiz nokta itibariyle son bir şansınızdır bu. Bu kemikleşmiş tavrı değiştirip bu davayı e, davanın ağırlığına, suçun ağırlığına e, yaraşır ve bununla mütenasip bir şekilde ele alacak mısınız, almayacak mısınız? Maalesef gördüğünüz şu, bizim bütün bu konuşmalarımız Ondan sonra baro başkanlarının can hıraş bir şekilde davanın ehemmiyetini anlatma çabaları hiçbir sonuç doğurmadı. Ve bütün taleplerimiz tamamı reddedildi. Keşif istemine dahil olmak üzere. Yani bunu anlayabilmek imkan ve ihtimal dahilinde değil. Biraz sonra Beydi arkadaşım benden sonra daha ayrıntılı izah edecektir yani kovuşturma aşamasında bile keşfi yapılmadığı bir davadan bahsediyoruz. Ben basın açıklaması çıkışında da şunu söyledim. Burada da tekrar etmek isterim. Biz Tahir'in dostları olarak, avukatlar olarak hiçbir şekilde bu davanın sonunu peşine bırakmayacağız. Türkiye'deki faili meçhullerin ve cezasızlığın karşısındaki en büyük savaşçılardan biri olan Tahir Elçi'nin davasının sahipsiz bırakılmasına cezasız bırakılmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Yani basına da şunu söyledim. Burada da bir kere daha özetle tekrarlamak isterim. Mahkemenin reddettiği bütün taleplerimiz tamamı inanıyorum ki yarın öbür gün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesi yani yaşam hakkı altında e, tek tek her biri bir ayrı mahkumiyet gerekçesine dönüşecektir. Ben buna Canı bölümünden inanıyorum. Az çok Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemini de bildiğimi düşünüyorum. Bunu mahkemede de söyledim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu yarın açıklamakta zorlanacaktır. Yine mahkemeye şunu söyledim. Dedim ki bakın size daha önceki duruşmalardan bir tanesi bir arkadaşımız bu davayla geriye bir miras bırakacağınızı söylediğinde fevkalade alıngan davrandınız. Kendinize yönelik kişisel bir saldırı gibi algıladınız. Halbuki bizim sizin de kişisel olarak hiçbir derdimiz yok. Ama mahkemede oynadığınız rolle bir derdimiz var. Çok kötü bir rol oynadınız dedim. İşte bu çok kötü rolde gerçekten de ben buna canı inanıyorum. Adalet burada yani Diyarbakır'da 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tecelli etmese bile yarın Strasbourg'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tecelli edecektir. Ve şuna inanıyorum, burada biz insan hakları hukukunda negatif yükümlülükler ve pozitif yükümlülükler deriz. Yani negatifle kastettiğimiz kaçınma yükümlülüğüdür. Devletlerin can almaması gerekir mesela yaşam hakkı bağlamında söylersek. Yine pozitif yükümlülükler olarak söylersek devletlerin insanların hayatlarını kaybetmemesi için gerekli tedbirlerden söz ederiz. Devletlerin eğer bir öldürme olayı meydana gelmişse etkili soruşturmasından bahsederiz. Burada her iki durum açısından da yani negatif kaçınma yükümlülüğü bakımından da pozitif yani olumlu bir edimde olumlu bir eylemde bulunma yükümlülüğü bakımından da çok ağır hak ihlerleriyle karşı karşıyayız. Yani bunun nedenini ben tam olarak bilemiyorum. Belki mahkemeye olan bu sürekli giderek artan ilgi bir takım çevreleri rahatsız etmiş olabilir. Sayın Türkan Mecliste bunu gündeme getirmiş olması olabilir. Neden bu kadar alelacele bitirilme çalışıldığını bilemiyorum. Çünkü bunun hukuki bir gerekçesi yok. Dava dosyası hiçbir şekilde tek etmedi. Bir karar vermek için bir kifayetli durumla karşı karşıya değiliz. Yani bir davanın karar verilecek bir olgunluğa eriştiğini söyleyebilmek mümkün değil. Mahkeme alelacele bütün taleplerimizi reddetti. Dosyayı mü, mütala için savcıya tevdi etti. Dolayısıyla da son bir duruşmayla işte 6 Mart'ta bir araya gelinecek. Orada da bir kararın çıkacağını e, öngörebiliriz. Ve yani bu kararın da bizim istediğimiz gibi bir karar olacağı olmayacağı açık. Şu nedenle de söylemek isterim. Üç tane polis memuru yargılanıyor. Üçü de e, mahkum olsa kamu vicdanının tatmin olması mümkün değildir. Çünkü biz bütün bu dava sürecinde mahkemeye, kamuoyuna şunu söyledik, dedik ki Tahir Elçi'nin ölümüne giden süreç karanlık bir süreçtir. Bu karanlık süreç aydınlatılmadığı sürece kamu vicdanının tatmin edilebilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Dolayısıyla da hani ben açıkça söyleyeyim müdahil vekili olarak 6 Mart'ta 3 tane polisle e, ceza vermiş bir tanesine vermiş. Ben bununla ilgilenmiyorum. Bu işin arkası hiçbir şekilde aydınlanamadı. Şunu söyleyeyim, 13 kilometre boyunca istihbarat polisleri e, bu militanları takip ettiler. Yani bir neden sonuç ilişkisine bakacak olur isek o iki militanın iki polisi öldürmesinin arkasından e, o yeni kapı sokağa girmeleriyle ba beraber e, baş, başlayan bir tepkimi, reaksiyon sonucu Tahir Elçi. Oradaki meydana gelen nümayiş olay karmaşa sonucunda yaşamını kaybetti. Dolayısıyla da şunu söyleyebilirim. Yani eğer bir metafor olarak kullanacak olursak 13 kilometrelik karanlık bir yol var ise, vardı ise bu davanın başında bu dava onun bir tek metresini bile aydınlatmamıştır. Ve bu bizim utancamız değil. Ben müdahil vekiller olarak elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. E, bu anlamda sevgili Bahri abinin de emeği büyüktür. E, Aynı öyle sizin de emeğiniz büyüktür. Beyda Hanım'ın da e, bur, buradayız. Hepinize de müteşekkirim bu anlamda. Sevgili Tahir adına hepinize çok çok teşekkür etmek isterim. Sadece sizlere değil katkıda bulunan bütün dostlarıma yani bizim Tahir'in dostları olarak ona bir sözümüz vardı. Davasını ona yakışır bir şekilde götürmeye çalıştık. Çok sağlam hukuki argümanlarla mahkemenin önüne çıktık. Ama her şey bizim elimizde değil çünkü karşımızda kocaman bir sistem var. Maalesef, maalesef dün duruşmada da pardon tabi duruşmada da söylediğim gibi o karanlığı aydınlatmak yerine yargı süreci de mahkemede bu karanlığın içinde kaldı. Şimdi ben bu kadar söyleyeyim. Varsa e, sorunuz ya da yorumunuz belki ilave bir şeyler de söyleyebilirim. Çok teşekkür benim ediyorum. Sesim, benim sesim geliyor mu acaba? Evet Bahri abi buyurun. Buyurun geliyor. Ben e, işte kopukluk oldu bağlanamadım. Önce hem e, size hem de Beyda arkadaşımıza e, katıldığınız için, zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Aynur Hanım zaten programın sahibi. Şimdi e, son söylediğiniz bölüme yetişebildim ancak. Yani Tahir Elçi'nin e, bu e, katledilişiyle ilgili davayı e, layıkıyla takip etmek konusu. Tabii bunda e, sizlerin çok emeği var. Ben e, çok katılamadım davaya. E, ve verdiğimiz sözü e, tutmaya çalıştık dediniz. Şimdi bu sadece Tahir Elçi ile ilgili bir konu değil. E, çünkü hem Tahir Elçi'nin <gülüyor> e, bu ülkedeki demokratik toplumun veyahut da demokrasinin ayaklarının üzerine oturtulabilmesi ve bir daha siyasi cinayetlerin işlenmemesi, önlenmesi açısından da çok önemli. Yani tıpkı Hrant davasında olduğu gibi, Uğur Mumcu davasında olduğu gibi, Abdü İpekçi davasında olduğu gibi ve nice e, siyasi cinayetlerde olduğu gibi e, davanın aydınlatılması aslında toplum için yaşadığımız bu toplum içinde e, zorunlu bir e, gereksinim ve biz avukatların da bu konudaki çabası e, çok önemli e, ama e, gelinen noktada e, ne, nasıl bir e, şeye finale varacağız bunu doğrusu tam bilemiyorum e, evet şimdilik sizin yani o... abi şöyle, e, tabii ben son olarak şunu söyleyeyim final olarak Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamayı kıstası alırsak çok kötü bir final olacak. Ama finali bireysel başvuru dahi bütün hukuki süreçleri göz önüne al alacak olursak ben inanıyorum ki bu dosya tıpkı granting davasında olduğu gibi granting dosyası da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittikten sonra ancak önü açılabildi. Çok ciddi ya yaşam hakkı ihlalleri özellikle usule ilişkin yani etkili soruşturma ki bu kovuşturmayı da kapsıyor. Ee, çok ciddi ilerler bulunarak buraya geri dönecektir. O bakımdan uzun vade için ben umutluyum. Şu an için tabii ki gelişmeler üzücü. Böyle gönül isterdi ki böyle olmasın. Doğru düzgün bir soruşturma yapılsın, kovuşturma yapılsın. Ama hiçbir şekilde dairin davasını, bu cinayeti, bu suikasti e, şey, cezasız bırakmayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Mikrofonu Ben de... Ben de e, özellikle sizin, Beyda arkadaşımızın, Aynur Hanım'ın orada e, davaya katılan birçok arkadaşımızın emekleri için ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun Bahrupa. Sevgili, sevgili Orhan Kemal Cengiz Bey'e ben 20 dakika için e, katılması konusunda söz vermiştim zaman darlığı e, çektiği için. E, dolayısıyla eğer ayrılmak isterse e, ben e, tabii ki ayrılma hakkına sahip olduğunu kendisini hatırlatıyorum ama. Çok teşekkür çok önemli... ederim. Aydınlarım. Çok sağ olun. Gerçekten ayrılmak zorundayım. E, çok önemli bir giriş yapınız. İnşallah geniş zamanda e, devam ederiz. Ben hem sizin şahsınızdan hem de e, kurucusu olduğunuz, yöneticisi olduğunuz Tahir Etçi e, İnsan Hakları e, Vakfı'na yaptığı ve yapacağı çalışmalar için minnettar olduğumuzu ve Tahir'e yakışır bir dava takibi için elinden gelin, elimizden geleni yapacağımızı söylemek istiyorum efendim. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok Sorudan teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Sevgili Beyda'cığım. Demin hoş geldin dedim ama senin sesini duyma noktasına geldiğimizde Bahri Bey programa katıldı. Sonra tekrar sesi gitti. Sen Doğru. merhaba diyemedin. Lütfen dinleyicilerimize bir merhaba demene nihayet. Bu kadar sabırlı bir bekleyişten sonra diliyorum. Buyurun efendim. E bak Zehra'da demiyorum Oldu farkındaysa. Mi? Çok teşekkür ediyorum <gülüyor> sevgili Aynur, sevgili Bahri abi. E, burada sizlerle olmak çok güzel. E, duruşmada da zaten ve e, duruşma öncesi bu süreçte birlikte yürümek zaten güzel. E, o yüzden öncelikle teşekkür ediyorum. Elbette. Evet, şimdi e, Zahide Beyda Tıraş Öneri e, değişik bir isim olduğu için ben geçen sefer Zahide diyeceğimi yanlışlıkla Zehra demiştim ve herkesin içinde özür dileyememiştim sizden. Ben de onu hatırlatayım. Evet. Çok teşekkür ederim tekrar katıldığınız için. Bizim siz de e, duruşmada e, bir konuşma yaptınız. Evet. E, katılımcı yani e, barolardan, barolar birliğinden katılımcı sayısı diğer duruşmalara göre biraz daha fazlaydı. Ama bizim dava takip ekibimiz ama muhalefeti ve diğer nedenlerle e, daha az e, sayıda katılmıştı. E, sizler zaten her zaman görevdesiniz ama... Orhan Bey ve size özel olarak bir de bu anlamda da bir görev düştü ve sunumları sizler yaptınız. Ben baktım 7 dakikadan daha fazla bir konuşma yapmışsınız. Ben sizin dün duruşmada nasıl bir konuşma yaptığınızı merak ediyorum. Dilerseniz onu özetleyin. Bir taraftan da totalde duruşmada neler oldu? E, duruşma Mustafa elimize geçti siz incelemişsinizdir. Hakim hı hı. örneğin bugüne kadar hep sonra dinleriz dediği tanıkları muhbir mesela muhbir polisi sonra yaparız dediği keşif işlemini yapmaktan dinlemekten niye vazgeçti onları da dinleyicilerimize açıklamanızı isteriz efendim e, söz sizim yalnız sözünüzün bir yerinde bir müzik arası vereceğiz dinleyicilerimizi yormamak için o yüzden e, şu an için bir 10 dakikalık konuşmaya öncelikle söylemek istediklerinizi tamam. e, doldurduktan sonra müzik arasından sonra söz tamamen sizin olacak. Onu da hatırlatayım. Çok teşekkür ederim. Müziğimizde Aynur Hanım e, Tahir Elçi için yapılmış bir müzik onu da şimdiden söylemiş olalım evet. değil mi? Ha, evet. Hı. Hı. Evet, Çok teşekkür ediyorum. Ee, yeniden merhaba herkese. Şimdi e, bu bizim için gerçekten uzun bir süreç. E, malum maalesef e, ilginç bir tesadüfle bunu bilerek mi yaptı mahkeme heyeti e, anlamak zor ama e, bu sefer gerçekten 28'inde e, 8. yıl anması vardı sevgili Tahir Elçi'nin. Yani duruşmadan bir gün önce, 29'unda da dün itibariyle 9. CEL sitesine girdik ee, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyamızın. Şimdi 8 yıldır devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Ee, 5 yıl e, civarında bir soruşturma ve son 3 yılda yargılama kuruşturma süreci. Ama e, tabii ne kadar yol alabildik maalesef aynı e, hızda ve kapsamda değil. Bunu biliyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim, e, bu, bu dosyanın soruşturma aşamasında da tabii çok ciddi e, talepler var, çok ciddi bir emek var. E, ama ben soruşturma aşamasından itibaren hani e, bu ekibe dahil ol, olabildiğim için o aşamadan sonrasında daha çok vakıfım. E, i̇lk duruşmadan itibaren e, ceza mahkemesinin olay yerinde bir keşif yapması ...gereği dile getirilmeye başlandı ve talepler iletildi. Sanık tarafından da sanık müdafi tarafından da bu keşif talebinde bulunuldu. Bizim tarafımızdan da katılan vekilleri olarak yaklaşık işte ikinci, üçüncü, dördüncü celselerde ve son celsede çok detaylı bir biçimde... tevsi tahkikat yani soruşturmanın genişletilmesi taleplerimiz oldu. Olay yerinde keşif yapılması ilgili tanıkların dinlenmesi hatta bir kısmının doğrudan olay yerinde dinlenmesine yönelik taleplerimiz oldu. Mahkeme e, bu aşamaya kadar son geçtiğimiz sekiz celsede keşif taleplerimizi hiçbir zaman reddetmedi. Hep daha sonra değerlendirilmek üzere diye erteledi. Yani ben keşif yapmayacağım demedi bu aşamaya kadar. E, gerek görmüyorum demedi. İlginç. E, daha sonra değerlendireceğim işte rapor, tak raporu sonucundan sonra şu deliller toplandıktan sonra tanık dinlenmesi taleplerimizi de aynı şekilde keşifle birlikte değerlendirilmek üzere diye hep e, erteledi. Yani bu anlamdaki hiçbir talebimizi doğrudan reddetmedi hep e, erteledi bu şekilde. O yüzden biz bu duruşma öncesi bir araya geldiğimizde dosya avukatları, katılan vekilleri olarak dedik ki keşif ve tanıt dinlenmesi taleplerimizi yineleyelim. Artık mahkemeyi bu konuda bir karar vermek zorunda bırakalım. Çünkü hani bir aşama elde edemiyoruz, bir ilerleme olamıyor dosyada. Ee, artık süreç ne olacaksa bunu görelim ki ondan sonrasına devam edebilelim. Biraz önce e, sevgili Orhan Meslektaş'ım çok detaylı açıkladı zaten o kısmı. Dolayısıyla ben aslında daha önceki celselerde sevgili Aynur'un, e, sevgili Duygu'nun ve birçok meslektaşımızın sunmuş olduğu ve yazılı olarak da defalarca sunmuş olduğumuz e, dilekçelerdeki taleplerimizi özetledim. E, burada tabii bizim için önemli olan kısım, ee, Orhan Kemal Cengiz'in çok güzel ifade ettiği gibi biz başından beri e, Tahir Elçi'nin katlinin dört ayaklı minarenin önüne hapsedilemeyeceğini sadece o noktadaki e, bir silah atışından ibaret e, kabul edilemeyeceğini ve bu konuda biz bunun bu şekilde olmaması için e, mücadele edeceğimizi her zaman ortaya koyduk. Çünkü bu kadar basit değil. Sonuçta onlarca polisin Onlarca kameranın gözü önünde e, gerçekleşen bir ölümden bahsediyoruz. Daha önceden basın açıklamasının yapıldığı bilgisi verilen, e, onun için güvenlik şubenin orada olduğu, terörle mücadelenin orada olduğu, istihbarat şubenin zaten militanların takibinde olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Yani sonuçta bu bir trafik kazası değil. Bu birinin sinirlenip çıkarıp silahı doğrultup öldürmesi değil. Bu sürece yayılan bir e, durum. O yüzden biz baştan beri diyoruz ki sadece olay anının değil, biz e, militanların istihbarat şube tarafından zaten hani çok uzun bir geçmişi var dinlenmelerinde ama aynı gün e, kendi ifadelerinden, daha önce alınan ifadelerinden anlaşıldığı üzere bunlar kendi tespit ettiğimiz şeyler değil, doğrudan istihbarat şube polislerinin, amirlerinin e, soruşturma aşamasındaki beyanlarında be, e, söyledikleri şeyler. Diyorlar ki e, Ceylan AVN karşığından itibaren e, Yeniköy mezarlığından e, Yeni Kapı Caddesi'ne doğru bir takip gerçekleştirildi. Ve buradan da Urfa Kapıdan Sur içine devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Biz de dedik ki, ben de ifade ettim bunu duruşmada, daha önceki dediğim gibi beyanlarımızı özetle biz e, Ceylan AVM kavşağından en başından itibaren başlayacak ve e, olayın gerçekleşme anına kadar sürecek tüm e, yolun e, hem sanıkların bizzat hazır olduğu sanıkların müdafillerin hem katılan ve vekillerinin hem de olay yerinde o anda orada olan tanıkların e, katılacağı bir e, keşif yapılmasını talep ediyoruz dedi. Ve bunun tabii ki e, kayıt altına alınmasını, hem ses hem görüntü olarak kayıt altına alınmasını sağlanmasını, önlemlerin alınmasını bölünmeden yapılabilmesi için bu kapsamda bir talepte bulunduk. E, Olay yerinde dinlenmesini istediğimiz tanıkların isimlerini ilettik ki daha önce defalarca iletmiştik zaten ve her seferinde mahkeme bu taleplerimizi keşifle birlikte değerlendirmek üzere deyip ötelemişti. Bir de olay yerinde değil ama duruşmada dinlenecek tanık. Özellikle istihbarat şubeden e tespit ettiğimiz isimler. Çünkü dosyamızda bir mülkiye araştırma raporu da var. Eklerin getirilmesi talep üzerine sağlandı, taleplerimiz üzerine. Ve burada da çok detaylı ifadeler var. Şimdi bunların mahkeme huzurunda dinlenmesi gerekiyor. Başkanı aynen şunu dedim. Yani şu mahkeme salonunda bir tanık ifade verirken ee, işin içinden çıkmak o kadar zor ki sektis ekranından yüzünü dahi seçemiyorsunuz sanığın. Ne sanığın yüzünü görebiliyorsunuz ne tanığın ifadesinden ben sağdan yürüyordum soldan şu geldi sokağın başı sonu şeklinde bir tarifle bu işin içinden çıkmak mümkün değil. Dolayısıyla bizim olay yerinde doğrudan şey, Eliyle göstererek doğrudan hani vücut hareketiyle, yüz hareketiyle bunu göstermesi gerekiyor. Bizim doğrudan sorularımızı hem bizim hem e, iddia makamının hem sanık e, tarafının sorularımızı sorabilmeniz gerekiyor. Bunların sağlanması gerekiyor dedik. E, ama... Yani bu celse gerçekten Orhan'ın da ifade ettiği gibi oldukça katılımlı bir celseydi. Baro başkanlarının da çok güzel konuşmaları oldu. Mahzuni, Gamze diğer meslektaşlarımızın da detaylı beyanları oldu. Mahkeme ara verdi. Öğleden sonra bize ara kararlarını bildirdi. Kesinlikle bütün taleplerimizin reddine karar verildiğini öğrenmiş olduk bu sayede. Ve diyor ki Öncelikle o görüntü kayıtlarına ilişkin e, talepler vardı. Onlara zaten gerek yok diyor. Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesi kararının e, reddi kararının yeniden gözden geçirilmesini bir meslektaşımız e, yeniden gündeme getirmişti. Onu da zaten reddetti mahkeme. E, militan e, sanık Uğur Yakışı Sayın Beyda Buyur. özür dilerim. Aslında Davutoğlu'nun dinlenmesi konusunda bir karar verilmişken buradan evet. geri dönülmesi ama bizim madem böyle bir karar da vardı ama bu dinlenmelidir ısrarımızdaki e, e, sebep nedir? Yani o zaman e, Davutoğlu'nun e, konumu açısından bunun önemi neydi? Oraya da bir parantez açabilir miyiz? Tabii ki elbette. Şimdi dönemin başbakanından bahsediyoruz. Sonuçta dönemin başbakanı doğrudan Diyarbakır'a geldiğinde diyor ki geçen yılda ne kadar süre önceydi çok aradan vakit geçmedi bu siyasi bir cinayettir diyor. Şimdi bunu diyebilmesi için dönemin başbakanı... Suikast diyor yani cinayetleri. Doğru. Bu bir doğru, suikastir, doğru. suikastir diyor. Hı hı. Evet doğru, doğru. Aynen ifadesi bu. Şimdi dönemin başbakanının bunu söyleyebilmesi için ona bir takım bilgilerin gitmiş olması lazım. Yani normal olarak böyle bir olayın bir baro başkanının e, sokakta öldürülmesi durumunun ee, doğal olarak baş, dönemin başbakanına e, bu konuda istihbarattan, güvenlikten ve diğer idari birimlerden bilgi aktarılmış olması gerekiyor. Yani bu üzücü bir kayıptır maalesef üzgünüz gereğinin yapılması lazım demiyor. Bu siyasi bir e, cinayettir diyor. Bu siyasi bir e, yani bu şekilde bir tanım yapınca bir takım bilgilerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Öyle değil mi? Çünkü bir çağrılırsam zaman... konuşurum da demişti evet. ve böyle sanki o dönem baskı altında bırakılmış gibi de bir hava yaratmıştı sarf ettiği sözlerle. Ben de öyle hatırlıyorum. Ve Değil. o zaman onun başbakanı olduğu dönemde bakanlar kurulu vardı. Şimdiki evet. gibi e, cumhurbaşkanı değildi yürütmenin başı. Bak bakanlar vardı, bakanlar kurulu vardı ve ee, İçişleri Bakanı dediğimiz bakanlık ve dahi Adalet Bakanlığı işte savcıların soruşturmaya yürüten savcıların bağlı olduğu e, bir anlamda e, Adalet Bakanlığı da başbakanın e, belirlediği ve e, oluşturduğu bir, e, bir görevlilerin e, şeysiydi oluşumuydu. Dolayısıyla başbakanın kendi tayin ettiği bu bakanlarla ilgili, kendi oluşturduğu bu hükümetin e, bakanlarıyla ilgili söylediği lafların, başkalarının söylediği laflardan çok daha önemli bir e, şeyi var, e, özlü var. E, o bakımdan da herhalde bu konuda madem daha evvel dinlenilmesine karar verilmişti, bu konudan vazgeçilmemektir, burada dinlenmelidir diye ısrar etti katılan vekilleri değil mi? Evet kesinlikle. Yani şey gerçekten ilginç. Hani hiç dinlememeye, baştan itibaren reddetse o da bir süreçtir tabii ki. Ama mahkeme hem dinlemeye karar verip sonra duruşma dışı e, ara celsi açarak kendi kararından vazgeçti. Yani buradan dışarıdan bir müdahale olduğunu düşünüyor insan, açınılmaz olarak. Diğer türlü niye mahkeme kendi verdiği kararı herhangi bir itiraz yokken e, kendisi ara celsede kaldırsın? E, i̇lginç bir durum tabii e, ama yine de buna gerek yoktur dedi. E, ve sonuçta bizim bütün e, tanıklarımızın e, dinlenmesi ki bunlar doğrudan olay anında sokakta olduğu kendi ifadeleriyle daha önceki tutanaklarla belli kişiler. Hani biz istihbarat memurlarının da dinlenmesini talep ediyoruz. Çünkü hani sürecin dediğim gibi dört ayaklı minarenin önüne hapsolmaması için onu oraya getiren e, sürecin de e, detaylı bir biçimde incelenebilmesi için geniş tutmuştuk bu anlamdaki tanık listesi talebimizi. Ama hadi onları geçtik, hiç değilse olay anında orada olan evet ben verdim, ben havaya silah sıktım diyen memurların orada olan e, basın mensuplarının doğrudan gözümün önünde vuruldu diyenlerin dahi dinlenme talepleri reddedildi. Öyle söyleyeyim. Beydan'cığım ben e, sözünüzü kesmemek için gerçi sorduğu sonra kestik ama kusura bakmayın. E, müdahale evet, etmeye çalışın evet. bir e, minik müzik arası vereceğiz. E, tamam. Ondan sonra e, programa yettiği kadar süremiz devam edeceğiz. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Buyurun. 95.0 Hukuk Güvenliği'nde 30 Kasım 2023'te açık radyodayız. Ne Tahir ne de onun hukuk mücadelesini bilen, saygı duyan, izleyen, unutulacak olan dostları yerlerde aslında bedenimizi bir kahpe kurşunla, öyle konuşmayı da sevmem ama Yere düşürebilirler ama onurumuz yerde değil, aklımız başımızda, inancımız yerinde. Tahir'in e, katillerinin cezasız kalmaması için hepimiz var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz etmek e, iradesindeyiz. Evet e, sevgili e, beyler sayın meslektaşım, kaldığınız yerden devam edebilirseniz yani duruşmada olanları anlatıyordunuz, mahkemenin evet. bugüne kadar reddetmediği istemleri birdenbire reddettiğini söylüyordunuz ve keşfe reddetme gerekçesi yazıyor 14. ara kararında mesela isterseniz oradan evet. devam edelim. Hı -hı. Tamam tabii ki. Şimdi <gülüyor> şöyle. E, daha önce soruşturma aşamasında yani normal bir ceza dosyasında zaten olay yerinde keşif yapılır gayet olağan olarak. Ve nasıl yapılması gerektiğinde zaten açık. Ee, ama dönemin koşulları nazara alındığında e, güvenlik gerekçesiyle birçok gerekçeyle soruşturma aşamasında gerçek anlamda e, yasa anlamında olması gerektiği gibi bir keşfin yapılmadığını biliyoruz. Hani keşif yapılmış gibi bir tutanak tutulmuş. Hani e, sevgili meslektaşım Orhanmış gibi dedi ya gerçekten öyle. E, ama e, şimdi şu anda mahkeme bu aşamada, şimdi şu da ilginç, bu aşamaya kadar biz dediğim gibi defalarca hem yazılı hem sözlü keşif talebinde bulunduk. Mahkeme hiçbir zaman ben e, soruşturmadaki keşifle, e, yapılan keşifle yetineceğim, yeniden keşif yapmayacağım demedim. Bu aşamaya kadar, 9. celseye kadar keşif talebinin e, şunda, şu delil geldikten sonra değerlendirilmesine, keşif talebinin daha sonra değerlendirilmesine şeklinde hep öteledi bu talebimizi. Asla reddetmedi. Biz de öyle olunca hani eninde sonunda bu keşif yapılacak diye düşündük açıkçası avukatlar olarak. Ama e, ilginç bir biçimde bu celsede mahkeme e, aynen şöyle e, demiş ara kararına. Yani dedi ama orada tabii e, tamamını duyamıyoruz o, o keşmekeş içinde. E, daha önce soruşturma aşamasında Cumhuriyet Başsavcısı nezaretinde ve bir kısım katılan vekillerinde de bulunduğu 17 Mart 2016 tarihinde yani olaydan 5 e, ay e, sonradan bahsediyoruz ve bütün ee, delillerin toplandığı yani 42 yanlış anımsamıyorsam e, numaralandırılmış delil fotoğrafı var elimizde kovan şudur budur ama tabii ki keşfe gidildiğinde bunların hiçbiri yok yani e, çünkü ne olay yerine giriş çıkış e, kısıtlanmış durumda zaten beşer ay kısıtlanması elbette düşünülemez ama e, yani o kadar çok değişiklik olmuş ki tabii olay yerinde gerçek anlamda bir keşif yapıldığını söylemek zaten mümkün değil ama Sayın Mahkeme bu celse dedi ki ben soruşturma aşamasında yapılan bu 17 Mart 2016 tarihli keşfi yapılmış kabul ediyorum. Dolayısıyla artık orası bir de çatışmalardan zarar görmüştür. Olay yeri büyük ölçüde özellikleri kaybolmuştur. Hatta caminin, muhatta şey, camisinin duvarı ve çevredeki iş yerleri de büyük ölçüde yıkılmıştır keşif yapılmasının dosyaya bir yenilik katmayacağı anlaşıldığından diyerek keşif talebimizi reddetti. Yani enteresan bir karar, üzerine çok konuşulabilecek bir karar. Çünkü dediğim gibi 8 casedir böyle bir değerlendirme iletmemişti mahkememize. Nedense aniden bu keşfin gereksiz olduğuna hükmetti. Aynı şekilde e, dediğim gibi hem gerek duruşmada gerek olay yerinde dinlenmesini talep ettiğimiz tanıklar vardı. Bunların da dinlenmelerine gerek olmadığına, olayla ilgili bilgilerinin olmadığı gerekçesiyle e, reddetti. Şimdi olayla ilgili bilgileri yok dediği kişilerden, örneğin e, ismini vermeyeyim ama Güvenlik Şube e, Müdür şey, Komiser Yardımcısı olan... Amin. Evet. Hı -hı. Efendim? Evet, amir o günkü güvenlik tedbirlerini alan amir. Evet. Hı? Hı? Aynen öyle. Diyor ki e, sorum yani şeyi benim, o günün e, sorumlu yetkililik kişisi benim. E, ama benim o gün Tahir Elçi'nin orada olacağından haberim yoktu. Bize sadece bir basın açıklaması var dendi. Alınmış olan klasik e, önlemler alındı. Ama ben oraya gittiğimde gördüm Tahir Elçi'nin orada olduğunu diyor mesela nasıl olabiliyorsa. Tahir Elçi hakkında bir sürü e, güvenlik tedbirinin alınmasına ilişkin e, başvuru varken, hakkında almış olduğu bir sürü tehdit nedeniyle koruma talepleri varken, e, yani birçok şey varken maalesef e, o, o gün oraya vardığında görüyor Tahir Aynı şeyi... E, yani aynı dosyada e, maktul olan iki polis memuru için de söylememiz gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz görevli polis memuru e, hiçbir önlem almadan üzerinde e, koruyucu yeleği dahi olmadan militanların olduğu ve istihbaratın uzun süredir takip ettiği e, arabaya yanaşıyor ve o esnada da zaten öldürüyorlar kendisini. Yani bir avukat olarak bizim arabamıza yanaşacak olsa eminim e, çok daha feythizatlı olur o kişi. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta ölen iki adet polis memuru var. Yani bunların da bir vebanı uyarılmamışlar. var. Uyarılmamışlar. Evet uyarılmamışlar. Peki. Taksinin içinde izlenen iki e, militan olduğu konusunda uyarılmamışlar. Yine o olay yerinde güvenlik tedbirlerini alan kişinin, amirin dinlenmesi çok önemliydi. Çünkü ben olay yerine gittiğimde Tahir Elçin Başkanı'nın açıklama yapacağını öğrendiğimde bütün sıralı amirlerime e, durumu bildirdim ve ekran görüntüsü aldım diye hatırlarsanız bir ifadesi var. Şimdi bakın ekran görüntüsünü niye alıyor e, ve saklıyorum elimde diyor ve bütün evet. sıralı amirlerime bildirdim diyor. Dolayısıyla artık herkesin nereden haberi var daha Tahir konuşmaya başlamadan e, güvenlik şükrenin bütün amirlerinin orada basın açıklamasını okuyacak kişinin tahir olduğundan haberi var. Sonra keşifte binalar mı yıkılmış, kat mı yıkılmış, ne olur yani caminin e, duvarında bir çatlak olduysa yani boya değişmiş olabilir, taşın yeri değişmiş olabilir ama hepimiz biliyoruz ki olay yerinde istihbarat e, polisi vardı, terör polisi vardı ve birden fazla ekip vardı ve güvenlik e, ekibi vardı. Şu an sadece güvenlik şubeye bağlı üç memur e, yargılanıyor ama Pek çok polis değişik şubelerden olay yerinde varlardı ve konumları farklı evet. yerdeydi. Tahir'in önünde, arkasında, sağında, solunda, değişik sokaklar içinde. Keşif'te bunlar belirlenecekti. Yani sadece Aynen. mermi çekirdeği aramaya gitmiyoruz ki 8 sene sonra mermi çekirdeği kalmadığını biliyoruz. Keşfin amacı başkaydı ama bence... Çeşifteki bu konumların ortaya çıkmasından ve tanıklara soracağımız sorulardan, ihmallerin ortaya çıkmasından korkuluyor. Ben yorum yapmak durumundayım ama <gülüyor> öyle düşünüyorum. Aynen öyle. Kesinlikle haklısınız. Çünkü e, yani olay yerinde gerçekten o kadar çok insan var ki yani kameralar var. Örneğin Fotofilm şubenin e, dosyaya verdiği, e, talebimiz üzerine yazışma sonucu verdiği e, yanıtta orada doğrudan kamerasıyla çekim yaptığı söylenen iki polis memuru var fotofilm şubede görev yapan. E, daha önce savcılık aşamasında ifadelerinde evet ben de Dökmeciler sokaktaydım, ben de yan yeni kapı sokaktaydım, ben eğildim, ben gördüm e, diyen, beyanda bulunan birçok polis memuru var. Basın mensupları var. Şimdi bunların e, sonuçta savcılık aşamasında ifadelerin alınmış olması elbette ki yeterli değil. Bizim soru sorma hakkımız var. Hani mahkeme oradaki ifadeyi yeterli bulsa bile kendi adına e, biz katılan taraf olarak soru soracağız. Belki sanık müdafisi soru soracak, belki iddia makamı e, soru soracak değil mi? Bunlara nasıl engel olabiliyorsunuz? Yani sonuçta e, mahkemenin bu duruşmadaki tavrı maalesef artık ben bu işi fazla uzatmayacağım, mevcut e, koşullarda kararımı verip geçeceğim gibi duruyor. E, yani çünkü mitala için sonuçta savcılığa e, tevdi etti dosyayı, e, celse arasında kuvvetle muhtemel gelecektir mütalaa teddiye edilecektir bizlere. Elbette ki biz tüm e, hukuken yapabilir, e, yapabileceklerimizi yapacağız. E, bu arada e, zaten üç polis memuru dışında e, bir militan e, şu anda e, sanık olarak e, yargılanıyor biliyorsunuz. Onun da e, zaten bulunamıyor. Dosyasının tebrik edilmesine e, mahkeme karar verdi. Yani anladığım kadarıyla, e, anladığımız kadarıyla o dosyanın tefrikinden sonra e, mevcut sanık polislerle ilgili bir karar verilecek ve dosya kapatılacak. Şu anki gidişat onu gösteriyor. E, yani mevcut koşullarda gerçekten e, dosya e, ceza mahkemeleri dersinde, e, insan hakları alanında ders olarak okutulacak bence çok güzel katkılar, çok güzel dilekçeler sunuldu. Bugüne kadar gerek duruşma beyanları gerek yazılı sunulan dilekçelerle hakikaten e, istese mahkeme e, gayet ön açıcı e, bir yaklaşım ortaya kondu. Ama bu koşullarda zannediyorum ki yargılamanın e, daha fazla sürmesi istenmiyor ve e, önümüzdeki celse bir kararla ya da karar öncesi e, son celsi olarak karşılaşabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Haklısınız. Teşekkür ederim. Şimdi şunu da anımsamak lazım tabii ki. Ee, evrakı ayrılan militan olası kasıtla e, kasten evet. öldürmeden e, yargılanıyordu e, gıyabında. Ortada yok çünkü. E, yani. Ama üç polis memuru taksirle ölme sebebiyet vermeden yargılanıyordu. Aynen. E, dolayısıyla alacakları cezanın paraya çevrilmesi, ertelenmesi hiçbir şekilde infaz edilmemesi gündeme gelecek. Tabi alırlarsa. E, ama evet, orada o kadar çok hiç, e, silah kullanmış durumda ki yani sadece bizim İngiltere'den e, e, aldırdığımız ve o yüzden de kamu davasının açılmasının e, sonucunu sağlayan rapor esas alınırsa faillerden birinin yüksek olasılıkla e, tahire isabet eden bir kurşun sıkmış olabileceğiyle ilgili bir ara bilgi var ama e, bu evet. sadece eldeki verilerle e, yapılan bir fiziksel inceleme halbuki adli araştırmayla bu çok genişletilebilir pek çok delille Desteklenip çürütülebilir, başka şeyler yapılabilirdi. Bu yapılmadı yani öyle donduk evet. kaldık. O rapor olmasaydı dava açılmayacaktı. Rapor alındı dava açıldı ama davada bir gıdım ilerleme yapılmadı. Ya bir beraat ya da e, adli para cezası ve erteleme ile e, bitecek, e, hükmün çıkanmasının geri bırakılmasıyla bitecek bir şey mi var karşınızda? E... Aynen öyle görünüyor yani korktuğumuz başımıza <gülüyor> gelecek gibi e, biz baştan beri zaten bu cezasızlıklarla karşı karşıya kalmamak için hani çok detaylı bir biçimde bakın soruşturma aşamasında e, atlanan bir sürü şey var siz mahkeme olarak hani gerçek adalete ulaşmak için bunu bunları yapın dedik ama e, bu taleplerimizin çok büyük bir kısmını mahkeme zaten reddetti. Kabul ettiklerinde de işte geldiğimiz noktada e, kalanları da reddetti. Dolayısıyla maalesef gidişat çok iyi değil. Ama tabii ki sonuçta e, mahkemenin kararıyla süreç bitmeyecek. Ondan sonraki aşamalarda e, hem anayasa mahkemesi, e, itiraz, e, ahim, Uluslararası mecralarda bu işin sonuna kadar gidilecek ve Orhan Meslektaş'ımın gayet doğru ifade ettiği gibi e, kesinlikle buradan ciddi ihlal e, kararları çıkacağını düşünüyoruz. Anladım. Yani biz bunu sonuna kadar, nereye kadar giderse e, takip etme konusunda kararlıyız. Anladım. Ben çok teşekkür ediyorum sevgili Vedat Tıraş Öneri. İyi ki varsınız. Bizi ben orada çok varlığınızla rahatlattınız. Biz uzaktan izledik büyük bir üzüntü ve merakla. İyi ki oradaydınız. Çok teşekkür ediyorum. Hem oradaki varlığınız hem de programımıza gelip bizi aydınlattığınız dinleyicilerinize. Ben de teşekkür ver. ediyorum programımıza katıldığınız için. Meslektaş'ın Beyda. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, yani e, şey söyledi, Orhan Cengiz söyledi, e, Hrant davasında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar bu tür cinayetler açısından çerçeveyi nasıl bir soruşturma ve kovuşturma yapılması konusundaki çerçeveyi e, belirliyordu. Hatta dedi ki işte orada varsa kamu görevlileri bunlar da birlikte yargılansınlar ve bütün ayrıntılı inceleme yapılsın. Göreceli evet. olaraktan orada da çok önemli incelemeler yapıldı. Davalar açıldı. E, bunun e, bir toplumda adaletin, bir toplumda demokrasinin, bir toplumda Kişi güvenliğinin ve hukuk güvenliğinin sağlanması açısından yapılması gereken soruşturma ve e, kovuşturma yöntemi olduğunu biz de düşünüyoruz. Ve bunların e, yeterince yapılmadığı anlaşılıyor değil mi Aynur Hanım? Evet efendim. E, süremiz doldu. Ben herkese e, iyi günler diliyorum. E, adalet beklentimizi, umudumuzu hiç yitirmeyelim. Gideyimiz boğaz. Tekrar teşekkürler. E, yeni bir ben hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun.